Evet, Nebe suresi, bu surenin adı Amme suresi. Biz buna Amme cüz diyoruz, bu cüze. Çünkü içinde Amme ye diye başlayan sure olduğu için. Bu sureye de ne diyoruz Amme suresine biz? Nebe. Ennebe demek haber demek, haber. Önemli bir haber. Hatta bugün modern dilde bile, modern Anakçıda bile enba, enba deniyor. Haberler. Mesela, vikâletul enba, El suriye Türkiye. ne demek vekale? Ajans. el, el Türkiye, Türkiye Haber Ajansı. Yani Anadolu Haber Ajansı'na diyor arkadaşlar. Enba Haber demek. allah Teala da burada Anin Nebe'il Azim. Haber ama nasıl bir haber? Çok önemli bir haber. Herkesi çok yakından ilgilendiriyor ve hiç bitmeyecek bir konudan bahsediyor. Ebedi bir mutluluk ya da ebedi bir şakavet, mutsuzluk Ebedi bir bela, baş belası. İkliyecek. <gülüyor> Bu sure Mekki bir sure. Biliyorsunuz sureler tefsir alemleri ederken diyorlar ki ikiye ayrılır. Medeni sureler ve Mekki sureler. Tabi hemen direkt me medeni sure dendiği zaman aklımıza ne geliyor? Medine'de inen sureler. Mekki sureler de Mekke'de inen sureler. Halbuki bunun tafsili, bunun açıklaması şu şekilde. Hicretten önce su inen sureler nedir? Mekki sureler. Hicretten sonra inen sureler ise medeni sureler. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'ye geldiğinde Hudeybiye veyahut da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac için Mekke'ye geldiğinde, Arafat'a geldiğinde Arafat Mekke sınırından sayılmıyor ama Mekke'ye yakın. Mekke olarak kabul ediliyor. Orada allah Teala bir ayet indiriyor. El-Yevme ekmeltu lekum dínekum. Bugün dininizi ne yaptım? Tamamdır. Tamamladım. Bu ayet Mekki bir ayet mi? Medeni bir ayet mi? Bu ayet medeni bir ayet. Neden? Çünkü hicretten sonra indi. Evet. Güzel bir aslında soru olabilir. İlahiyat sorusu değil mi? Yani bu ayet e, Arafat'ta indi. Ne diyor Ömer İbn-i Kattab radıyallahu anh? Ben diyor bu ayetin nerede indiği, hangi saatte indiği, hangi günde indiğini biliyorum diyor değil mi? O gün diyor Arafat'tayım diyor. Amme burada Arapça kurallarına göre aslında an. An hani biz dan ben. So, soruyla alakalı, cevapla alakalı ecip anil es ile mesela böyle sorulara cevap verdiniz. An. An ma da ne soru edatı. Ama idgam denen ne var? Bir kural var Arapçada. İki harfin, benzer harfin yahut da mahreçleri birbirine yakın olan harfin, mütecanif yakın birbirine benzer hatların birbirine geçmesi diyoruz. Amme ne oldu? Amme buna idgam diyoruz değil mi hocam? Amme hmm. tesailun tesail ediyorlar. allah Teala diyor ki bunlar birbirlerine neyi soruyorlar? Neyi soruşturuyorlar? Biliyorsunuz Mekkeli müşrikler e, tekrardan dirilmeyi ne yapıyorlardı? İnkar ediyorlardı. Toprak olduktan sonra mı Kemiklerimiz çürüdükten sonra mı allah Teala bizi tekrardan diriltecek diyorlardı. Tabi Yüce Allah kitabı Kur'an-ı Kerim'de bu inanışa sahip olan mulhid inkarcılara, Mekkeli müşriklere birçok ayette cevap veriyor. Bu ayetlerde Yüce Allah kudretini onlar anlatıyor yani sizleri yaratan, sizden daha yaratılması zor olan semavat ve ar vel arad ve aradîn, yer ve gökleri yaratan Yüce Allah, sizi nasıl ol olur da yaratamaz? Diyerek allah Teala cevap veriyor. Tabi, Kur'an-ı Kerim'de mesela Bakara suresinde Yüce Allah yine bizlere bir adamdan bahsediyor. O كَلَّذ۪ي مَرُ عَلَى Karyetin ve hiye kaviyetun ala arşiha. Bakara suresi 259. ayet bu ayet. allah Teala bu ayet-i kerimede bizlere ölüleri tekrardan nasıl dirilttiğini şöyle anlatıyor. Bir tane adam diyor bir köyden geçti. Merru ala karyetin. Karya köy demek. Bu adam tefsir alimleri diyor ki beni İsrail'den İsrail oğullarından bir adamdı. Bazıları diyor ki, o zeirdi. Aleyhisselam. Bazıları herhangi bir kimseydi diyorlar. merra ala kariyetin ve hiye kâviyetun ala uruşia. Bu köy, duvarlarıyla çökmüş, terk edilmiş, yıkılmış bir köydü. Merru ala kariyetin ve hiye kâviyetun ala uruşia. Bu köyü görünce bu adam, dedi ki, ennâ yuhyi Allah ba'de mevtiha. Enna, keyfe demiş, nasıl? Yuhyillahu Enna yuhyihadihi Allahu ba'de mevtiha Allah burayı, burada yaşayanları öldükten sonra nasıl ihya edecek, nasıl diritecek? Soruyor. Bakıyor ki bazen değil mi? İnsan böyle kendini bir şey zannettiği zaman ne edalarına bürmeye başlıyor. Ben yaptım, ben kazandım, böyle oldu. Fe. Halbuki insan çok acıt. allah Teala denk getirmese, tevfik vermese Hiçbir şey yapamazsın yani. Elini kaldıramazsın. Nefes. Değil mi? Kalbinin atışı, nabızların. Yani çok aciz. Bu insan da merre ala kariyetin bir köyden geçiyor. Köy ala uruşiha. Çatıları çökmüş, duvarları çökmüş. Bomboş. Diyor ki enna yuhyi enna yuhyi hâzihi hâzihillâhu بعد mevtihâ. Allah buraya mevtinden sonra, ölümünden sonra nasıl hayat verecek? Allah Teala hemen diyor ki Allah. bu adamı ne yaptı? Orada öldürüverdi. Yani orada Allah onu öldürüyor. Ne kadar? Miate amin. Kaç sene? 100, 100 sene. sene. Bu adamı Allah Teala orada 100 sene öldürüyor. Summe <gülüyor> ba'aseh. <gülüyor> Tekrardan o öldürdüğü yerden adamı kaldırıyor. Adam orada ölüyor. Tefsir alimleri diyorlar ki az sonra gelecek ayette de adamın yanında eşeği var. Adamın yanında azığı var. Eskiden insanlar yolculuğa çıkarken, şimdi de öyle uzun yolculuklara çıkarken diyoruz ki ya yolda yiyecek bir şey bulamayız. Her ne kadar olsa da yanımıza bir şeyler alalım. Eskiden gerçekten yok. Ne benzin istasyonu var, ne lokanta var, ne yemek yiyecek bulacak bir yer var. Herkes yola çıktığı zaman yanına ne yapıyor? Yolda kendisini tok tutacak, vitamin enerji verecek şeylerle yola çıkıyor. Tefsir ahirler diyorlar ki yanında bu adamın incir ve üzüm var mı? İncir var, üzüm var. Bunlarla yola çıkıyor. Allah Teala bunun 100 am, am Allah Teala bunu yüz sene öldürüyor bulunduğu yerde. Summe Sonra Allah Teala bunu diriltiyor tekrardan hayat veriyor. Qale kem lebiste. Sonra diyor ki Allah Teala, dileme tefsir alimleri diyor ki yani melekler mükellef olan Allah Teala'nın görevlendirdiği melekleri gönderiyor Allah Teala bu adama tekrardan dirilttikten sonra diyorlar ki kem lebiste. Ne kadar oturdun, ne kadar burada uyuyup kaldın? Adamı sorduruyor Allah'a. Allah Allah diyor ki: "Lebistu yomen ba ba'dâ yevm." Adam yolcu olduğu için diyor ki, "Ya ya bir gün kaldım burada uyuyup kalmışım." Ya da diyor ki, "Ba'dâ yevm." Günün neyi? Bir kısmı. Günün bir kısmı kadar uyuyup kaldım. Diyor ki tefsir alimleri bu süre, bu ayetlerin tefsirinde güneş aynı güne zannediyordu diyor hani. Uyurken Allah Teala'nın onu öldürdüğündeki gördüğü güneş Sonra bu adam orada uyuyup kalıyor, yaslanıyor Yasin gibi. Ondan sonra 100 sene sonra Allah-u Teala onu diriltiyor. Yine güneş var. Diyor ki olsa olsa bir gün, ertesi günü uyanmışımdır ya da henüz daha gün bitmemiştir. İşte insan bu kadar aciz arkadaşlar. Yani dünyayı böyle matematik kuralları gibi zannediyor. İki artı iki dört eder. Tamam bu böyledir. Ben böyle yaparsam böyle olur. Bu kadar çok çalışsam bu kadar çok para kazanırım. Daha çok çalışayım diyor. Bakıyorsun ki hiçbir şey yok. Değil mi yani? Çünkü rızıklar Allah-u Teala dağıtıyor. Ama ahiretin için çalışırsan bil ki onun karşılığı var. Allah Teala diyor ki: "Fanzur ila taamika ve şarabika lem yetasenne." Haydi diyor bak taam, taamına tefsircilerin dediği gibi ne? İncirine, üzümüne. Halbuki incir ve üzüm çok çabuk bozulan bir şey. <fansız> ve şarabika onlardan yaptığı içecekler, şarap, meyve suları. لم يتسنى Onlar dahil hani yapmıyorlar, sadece değiştiriyor. Çünkü bunlar bizim yani fizik, kimya kurallarına göre asitlenir. Değil mi? Bunların hepsi Allah Teala'nın yarattığı kanunlar, dünyanın kanunları. Yani bunları Allah Teala nasıl yarattıysa bunları ne, yap ne yapabilir? İptal edebilir. Çok kolay Allah için. Yani bizler için böyle çok büyük laboratuvarlar, çok büyük donanımlı şeyler lazım ama yüce Allah bunu yani asitlenmesini, bunun değişmesini ne yapıyor? Değiş nasıl koyduysa değiştirebiliyor. Ateş yakar mı? Ateş yakar değil mi? Ama allah Teala dilemezse ateş yakmaz. İbrahim Aleyhisselam mancına koyuyorlar. Değil mi? Nereye fırlatıyorlar? Ateş yakıyor mu İbrahim Aleyhisselam? Yani ateşe yak diyen, ateşe yakma özelliği veren kim? Ateşi yaratan. O ateşi yaratan o ateşi ne yapabilir? Klima gibi serinletebilir. edebilir. Yani görüyorsunuz ateş var orada ama ne yapıyor? Serinletiyor. Terle terlenmek yerine üşürsün ateşte. Mümkün mü mümkün? Allah-u her kadir. Tabi biz alıştığımız genel kurallar var dünyada gördüğümüz. Zannediyoruz ki asıl olan bu. Ateş yakar. Evet ateş yakar ama Allah dilerse klima gibi soğutur. Yemek, meyve suyu koy şeye akşam. 3-4 gün sonra özellikle yaz günlerinde ne olur? Asitlenip bozulabilir. Ama Allah-u Teala dilerse 100 sene bozulmaz. 100 sene Bozulmaz. Vanzur <Gülüyor> ila himarik. Eşeğine bak Allah-u Teala. Tefsircilerden bazıları diyor ki eşek ölmüş. Yani eşek ölmüş. Allah-u Teala eşeği öldürüyor. Hatta böyle diyorlar ki hani kemikleri paramparça olmuş. Ve line cealaha ayeten allah Teala diyor ki biz bu olayı insanlara ayet olarak. Bir ayet demek işaret. Bir alamet. Bir ibret olarak ne yaptık? Yaşattık. Gözün önüne dönüyor. İşte bu da bir örnek. İşte bu da bir örnek. İşte bu da bir örnek. İşte bir araya getirmek. bu da bir bu adamın gözünün önünde diyor ki da bir örnek. İşte bu da bir örnek. İşte bu da bir örnek. İşte bu da bir örnek. İşte bu da bir örnek. İşte bu da da bir örnek. İşte bu da bir örnek. Şimdi herkesin eklemleri var değil mi? Ve 360 tane olduğunu söylüyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bizimki modern, modern tıp biraz daha az olduğunu söylüyor. Peki burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü mü yalanlayacağız? Hayır. Peki nasıl anlayacağız? Adam diyor ki tıp çekiyor şeyi, röntgeni. Diyor ki senin insan olduğunun vücudunda 340 küsür tane ne var? Eklem var. Şimdi aklı eksik olanlar, aklı yarım olanlar, böyle biraz kendini bilip kendine güvenen tipler direkt ne, neye itham ediyor? Dini itham ediyor. Var çok tıp okuyan, e, fakültelerde kendini bilmiş insanlar. Diyor ki ya kardeşim diyor bak işte sizin diyor peygamberiniz ne yaptı? Haber verdi Hı -hı. ama yanıldı. 20 tane fazla söyledi. Nasıl olur bu? Nasıl vahiyden konuşur? Elbette. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiyden konuşur. Onun yanılması da yok. Peki bunun cevabı ne? Bunun cevabını ben geçen baya bir önce bir yerde okurken fark ettim. Yani buldum. Tabi okuduğum yer bir din kitabı değildi. Başka bir olaydan bahsediyordu ama oradan ben buraya çıkarma yaptım. Nedir o? Diyor ki bilim adamları Resulullah sallallahu aleyhi ve bundan haber veriyor. Yani Adem aleyhisselam 60 ziraat 60 arşın boyu, 60 arşın. Arşın ne Arşın dirsekten parmak ucuna arşın deniyor. Yani şu, şu dirsekten parmak ucu arşın. Adem aleyhisselam boyu, boyu neydi? 60 arşın. Diyor ki aleyhisselam kıyamete yaklaştırsa insanlar ne bulacak? Sürekli kısalacak, küçülecek her şekilde. Modern tıp diyor ki, eskiden diyor insanların diyor 36-38 tane dişi vardı. Yani eski çok çok eski değil yani, milattan önceden bahsetmiyoruz. Bu diyor, insanlar diyor yemekleri pişirmeye başladıktan sonra, yemek pişirmeye başladıktan sonra, yemekleri tam etler yumuşadıktan sonra, ne olmaya başladı? Diş sayıları azalmaya başladı. Şu an diyorlar ki, araştırmaya göre düdüklü tencerelerin icadından sonra, artık diyorlar birçok insanın 32 tane değil 30 tane diş çıkmaya başladı. Niye? Çünkü eti koyuyorsun yarım saatte lokum, değil mi? Koyuyorsun köy tavuğunu, normalde köy tavuğu lastik gibi olması lazım fikrime değil mi? 35-40 dakikada tencere ne hale getiriyor onu? Yumuşacık. Sen dişlerin ne olmuyor? Kasların, adalelerin çalışmıyor. Böyle olunca da çalışmadığı için çıkmıyor oranımız. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş. 360 tane ne var? Eklem. Şimdi hani yapbozlar var. Daha fazla büyük olanlarına puzzle diyorlar değil mi? Bin tane. Onları bir araya getirene kadar insanın canı çıkıyor. allah Teala bu kemikleri öyle öyle üst üste koymuş ki bak şimdi yani robot gibi düşünün kendinizi. Yengeci düşünün. Değil mi? allah Teala şurada bir reklam koymuş. Omuzumuzu oynatıyoruz. Şu omuz ayrı, şu kol ayrı, bilek ayrı, parmaklar ayrı. Ya bunların hepsi birer mucize. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki fi أَنْفُسِكُمْ fi أَنْفُسِكُمْ Kendinizde diyor. Alametler var, işaretler var. اَفَلَا تُبْصِرُونَ Ne yapmıyorsunuz mu? Görmüyor musunuz? Ya bakmıyor musunuz ya? Bakın bir. Yani Şöyle değil mi? Yani kendinize öyle bir robot yerine koyun. Ayaklar, bel, oyun. Değil mi? Göz. Yani hepsi birer mucize aslında ama anlayana. Tabii modern dünyada koşturuyoruz ya. Zor Daha çok ilgimizi binalar çekiyor. Adam diyorsun oradan nasıl bir kiriş indirmiş. Değil mi? Adam diyorsun o orada nasıl bir, bir şey yapmış. allah Teala da diyor ki bu ayeti kerimede 259 Bakara suresi. Biz de işte diyor bak diyor kemikleri ne yapıyoruz? Nonşizuha, üst üste koyuyoruz, toplu bir araya getiriyoruz zaten. Her biri farklı. Sunmeneksuha lahma, sonra kemiklere ne giydiriyoruz? Et, lahme, et. Fılan ma tabiye ne lahu ayetin Allah ﷻ bu köyden geçen, bu soruyu soran adama hakikat belli olunca öyle hiç de bir gün ya da yarım gün değil de yüz yıl uyuduğunu anlayınca aynı tabi kef gibi. Kahle dedi ki. A'lemu en Allah'a, ala şeyin kadir. A'lemu. Anladım, bildim ki en Allah'a, ala şeyin kadir. Allahu Teala her şeye kadir. Bunu bilmek lazım arkadaşlar. Gerçekten yani bunu bilmek lazım. Yeryüzünde Allah Teala'nın koyduğu sünnetler, kanunlar var. Bunları böyle deme insanlar ne olarak algılıyor? Tabiat kanunları. Tabiatın kendi kendine geliştirdiği kanun. Hayır kardeşim bunlar Allah Teala ne yaptı? Allah'ın sünneti bunlar yüzündeki. Dilerse değiştirir bunları. Ki değiştirecek. Kıyamet koptuğu zaman o zaman yüzü ve gökyüzü aslan okuyucu sayıpları ne hale gelecek. Ne hale gelecek. Evet. Allah-u Teala diyor ki anil nebe il azim. Nebe neydi nebe? Haber. haber. El azim. Büyük haber. Büyük haber. Nedir o büyük haber arkadaşlar? Büyük Kıy haber. Kıyamet. kıyamet. Kıyametin kopması ve tekrar dirilmek. Şimdi büyük haber dendiği zaman ne oldu? diyor Şey mi patladı? Telefon patladı. Değil mi? Kaza mı oldu? Arkadaşlar en büyük haber kıyamet. En büyük haber kıyamet. Geçen derste onu söyledik arkadaşlar. Konuşurken şurada oturan İsa hariç herkesin şurada oturan herkesin kıyametine ya doktor biliyorsunuz diş doktorları yaptıkları dolguya kaç sene ömür veriyorlar? 10 ya da 15. Diyor ki bunun diyor, en fazla 15 sene giderdi. 10 senedir. Şurada herkesin ya bir diş dolgusu kadar ya iki diş dolgusu kadar ömrü var. Yani o kadar kalmış bir hayatımız var. Büyük haber bu arkadaşlar. Anin nebe'il azim. Ellezihum fihi muhtelifun. Onlar diyor allah Teala insanlar yani ihtilaf içindeler. Bu konuda. Büyük haber konusunda. Bu büyük haber konusunda ayrılık var. İman edenler diyor ki Allah-u Teala bize haber verdi. Nasıl ki ben şu anda görüyorum şu halının rengi kırmızı elimi ısırdığım zaman acı hissediyorum. Öldükten sonra şu toprağın altına girdikten sonra bir suğura öflenecek. Ve bizler ne yapacağız arkadaşlar? Dirileceğiz. Bunda hiçbir şüphe yok. Ama müşrikler ne diyor? Ramim olduktan sonra kemik tuz buz olduktan sonra mı dirilecek? اَفَآبَاُنَ <gülüyor> الْاَوَّلُونَ <gülüyor> İlk atalarımız hani da mı gelecekler, sürilecekler, ne şaşırılacak bir durum, ne hayret edilecek bir durum diye bir de böyle kibirleniyorlar. Allah-u Teala diyor ki كَلَّا Bakın allah Teala buna diyor ki تَحَدِّ Ne demek tehaddi? Meydan okuma. كَلَّا La değil, كَلَّا <gülüyor> Asla, elbette, kesinlikle سَيَعْلَمُونَ <gülüyor> Ya ne yapacaklar? Bilecekler. Yani burada Allah Teala anında ahiret inkar edene, kıyamet inkar edene indirebilir değil mi şeyi azabı. Ama Allah Teala diyor ki hadis-i şerifte resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihmal etmez, mühlet verir. İhmal etmez, mühlet verir. Dileği dilediğini konuşsun, söven sötsün ama ya Ne yapacaksınız? Ne yapacaklar? Öğrenecekler, bilecekler. bilecekler. Summa kalla sa'lemu sonra ta'kid ediyor. Summa sonra kalla sa'lemun. Ne yapacak insanlar? Bilecekler. Bilecekler. Tehdit var burada. Sonra Allah Teala başlıyor bizlere kudretini, rububiyetini, gücünü, yaratıcılığını anlatmaya. Diyor ki: "Elem nec'al, elem nec'alil arda mehada?" Yeryüzünü ne yapmadık mı? Mihad, mehed döşek. Yatak. Dümdüz. Yani düşünün bazı yerlere gidiyorsunuz. İnanın ben Medine'ye aslında birçoğunuz gitmiştir belki. Ama Medine'nin 20 kilometre dışında volkanik milattan önce patlamış volkanlar var. Volkanlar o şeyler, neden yok volkanın patladığı o şey, lav, lav. lavlar kurumuş, donmuş ve hani 100 kilometre 200 kilometre değil, binlerce kilometre Suudi nüfus ölçüsü 2 milyon metrekare. kare Harra Şarki, Harra Garbi hadislerde geçiyor. O bölgeye böyle baktığınız zaman sanki yeni dökülmüş yani beton dökersiniz böyle donar ya beton ve oralar sürekli coğrafya ve yer bilimcileri tarafından ne Takip ediyor. Yeniden patlayabilir mi? Biliyorsunuz dünyanın birçok yerinde ne var? Yanardağ var. Oralara arkadaşlar ne arabayla çıkabilirsiniz, ne bir şey ekebilirsiniz, ne üzerinde bir ev yapabilirsiniz. Böyle bir acayip bir yer yani. Medine'ye gittiğiniz zaman şöyle bir binin taksiye deyin ki şeye götür. Harra Şarkıya'ya götür bir. Ver 20 riyal 30 riyal. Öyle bir güt Aklın hayalin almıyor. Donup kalıyorsun. Biliyorsun Allah Allah. Böyle Binlerce kilometreye ne yapılmış? Sanki böyle beton dökülmüş gibi. Taş erimiş, donmuş, kalmış orada. Düşünün, Allah-u Teala yeryüzünü böyle yapsaydı ne yiyecektik? Nasıl biz işe gideceğiz, eve gideceğiz, hayatımızı devam allah Teala diyor ki Elem nece'alil arda mihada. Şuradan otobüse bin, Edirne'ye doğru git, bakıyorsun ki böyle ufff binlerce kilometre araziler böyle, Windows'un ana ekranında olan şey gibi böyle, yemyeşil özellikle bahar zamanı buğday tarlaları değil mi? Buğday bitiyor, ayçiçek, yerleşim yerleri, deniz, denizin dibinde evler. Allah Teala her yerine yapmış bize bu şekilde yerleşik hayat söyleyebileceğimiz bir yer halinde takdim etmiş. Velcibala autada. Elcibal ne demek? Cebel Allah Allah. dağlar. Veted kazık demek arkadaşlar. Çadırın kazıklarına ne diyorlar Arapçada? Veted autad. Yani dağlar bir kazık misali. Dünyayı ne yapıyor? Bilim adamları diyor ki dünyanın hani biliyorsunuz dünya dönüyor ve bu dağlar dünyaya kazıklanmış şekilde dünyanın o dönmesinde dünyanın dengesinde bir önemli yere sahip. Ne kadar yukarıda dünyanın üstünde gezegenin üzerinde biz ee, dağı görüyorsak yerin altında da ne var arkadaşlar? Bu dağın gibi bir dağ var. Buna allah Teala ne diyor? Kazık diyor. وَالْجِبَالَ اَوْتَادَ Bizler ne yaptık? Dağları kazık yaptık. Yani dünya dediğimiz şey çadır gibi bir şey arkadaşlar. Çadırın yapması zor, yıkması kolay değil mi? Ortadaki vetet اَوْتَادْ kaza bir tane vur çadır ne yapıyor? Yıkılıyor. Dünyada böyle arkadaşlar. allah Teala dilediği zaman 40 saniye bir sallanıyor 10 saniye bir sallanıyor. Ne oluyor arkadaşlar? Her şey gidiyor. İnsanlar cıyak cıyak bağırıyorlar. Evet. Ve kum ezvaca. Sizleri ne yaptık? Çift çift yarattık. Ne demek çift çift? Yani bir erkek bir kadın. Bir erkek bir dişi yarattık. Yani bu bile aslında yani bu bile tefekkür edilecek bir mesele. allah Teala düşünün yani bu erkek olarak kadına bir bakın şöyle. Yani bir yaratık insan ama senin gibi değil. Farklı bir tip, farklı bir şey. Diğer yaratıklar gibi de değil. Hani mesela bakıyorsun diğer yaratıklara. allah Teala deve yaratmış, at yaratmış, kuş yaratmış. Farklı farklı. Yani bunlar arasında, erkek gözüyle bakın şimdi. Kadınlar da kadınlar gözüyle baksın. Yaratıklar arasında biz insana, erkek olan insana yahut da kadın, kadın olan insana en yakın yaratık hemcinsi diyoruz değil mi? Ama çok farklı. Hani kafası farklı, bedeni farklı, vücudu farklı, kafa yapısı farklı, hareketleri farklı, duyguları farklı. Bir mucize aslında bu yani. Allah Teala senin gibi aynı deriden, gözden yaratmış ama saçları uzun, değil mi? Farklı bir şekilde. Vücut yapısı ayrı. Çocuğu dünyaya getiriyor. Bakıyor. Ayrı duygulara sahip. Demek ki bunların her birinde ne var arkadaşlar? Bir ayetler, ayetler var. Allah Teala önce bunu hazırlıyor. Mekkeli müşriklere. Diyor ki, bileceksiniz. Kalla bilecekler. Summa sonra bilecekler. Bizler yeryüzünü de şey yapmadık. Anlatıyor sonra. Hani ikna edersin ya çocuğu. Ya ben sana böyle yapmadım işte değil mi? Ya sen niye böyle yapıyorsun? Ben sana bunu böyle yaptım mı? Evet. Böyle oldu mu? Evet. Böyle oldu mu? Evet. E ee, o zaman Şimdi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kullarına kafasına çaka çaka, vura vura Mekke'li müşriklere o ahiret inceradini. Ya yeryüzünü döşek siz. Ey Mekke'li müşrikler. Ey doğayla yaşayan insanlar. İşte siz doğayı bilen insanlarsınız. Şartların zor olduğunu görüyorsunuz. Ama Allah-u Teala sizlere bir sürü nimet vermiş. Bunları da biliyorsunuz. Allah-u Teala ne yapıyor? Kafaya çaka çaka vura vura anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de ama anlayana. Değil mi? Ama anlayana. Ve ceallâ nevmekum subata, Sizin uykunuzu nevm. Ve ceallâ subata Subat derin uyku demek. Dinlendirici uyku. Sizin uykunuzu ne yapmadık mı? Sizi dinlendiren bir uyku haline getirmedik mi? Yani uyku bir taraftan nimet, çok büyük bir nimet, bir taraftan da acizliğin bir göstergesi. Yani hepimizin aciz olduğunu gösteriyor uyku bize. Yani burada herkes, bakın şimdi, herkese bakın, medeni ilişkiler diyoruz ya, ama herkes burada kimsenin kendisini yatakta uyurken görmesini istemez. Değil mi? İster mi? Ben selam Horluyorsun, oran buran açılıyor, belki konuşuyorsun, ne yaptığını bilmiyorsun. Acizsin çünkü yani, çocuk gibisin. Uykuda çocuk gibisin. Yani en baba bir adam gelse, Cumhurbaşkanı, Başbakan bile, uykusunda, yorgunluktan neler konuşuyordur Allah bilir. Değil mi? Ateşi çıktığı zaman, ah sızlıyordur, vah sızlıyordur. Uyku bir acizlik, uyku bir ölüm. Aynı zamanda Allah-u Teala'nın dediği gibi bir dinlenme. Adam dün diyor ki, ilaçlarla uyuyabiliyorum diyor. Uyuyamıyorum ömür tutucu başka. Bazen haberlerde çıkardı. adam diyor ki beni uyutan doktora diyor araba hediye edeceğim yıllardır uyuyamıyorum. Diyor. Yani uyku çok büyük bir nimet. Ve Cenâne Nûm akum subata. Ve Cenâne libata. Ve Cenâne Lîyle <gülüyor> libata. Gece ne yapmadık mı libat? Ne demek libat? <gülüyor> Örtü elbise. Gece örtüyor. Dün akşam elektrikler kesildi, her şeyde her taraf kapkara. Değil mi? Her taraf kapkaranlık. Binalara baktım şöyle. Her biri bir beton yığını gibi geldi. Bana. Anlamsız geldi. Yani elektrik şu an için bizim hayatımızda çok önemli bir yere sahip. Olmadığı zaman şurada Kayaşehir'de şu an kaç kişi oturuyor? Diyelim ki 50 bin kişi oturuyor. Bin kişi oturmaz. Elektrik olmasa. Çünkü anlamı yok. Binalardan nasıl çıkacaksın? Üst kata nasıl çıkacaksın? Nasıl ineceksin? Nasıl ısınacaksın? Beton yığını. Allah-u Allah, gece olunca ne yapıyor? Geceyi örtüyor o Şimdi biz ne yapmışız böyle? Hani köylerde ne yaparlar? Su motorundan traktör yaparlar değil mi? Yani gider ama gider. Aslında elektrik de böyle bir şey yani. Bakıyorsun elektriklerle dünyayı harcayarak, enerjiyi harcayarak ne yapmaya çalışıyoruz? Biraz da olsa hayatımızı aydınlatmaya çalışıyoruz. Az sonra ayette şimdi okuyacağız. allah Teala güneşten bahsederken ne diyor? Ve Güneşine yaptık. Siraj aydınlatan, vahac, yanan, ısı veren, ateş gibi olan bir şey yaptık. Yani güneşin düşünün akşam bütün dünya uğraşıyor. Bütün dünya gücünü neye harcıyor? Apartmanın o giriş katına girdiğimiz zaman şeyin, dairenin o tuşlarına basacağız ya, onu görelim diye bir elektrik üretiyor ama onun o elektrik üretmeye kadar ne büyük sentraller yapıyoruz, ne büyük şeyler yapıyoruz. Bir gayret, gayret, gayret, gayret, apartmanın önünde o ne, loş ışık veya da işte florans değil mi? Ama sabah namazını kılıyoruz, güneş doğmaya başlıyor, hemen tak, tak belediyeler caddelerde ışıkları kapatıyorlar, değil mi? Niye? Çünkü ihtiyaç yok. Ne geldi? Allah Teala'nın yarattığı geldi. Öyle bir şey yaratmış ki Allah Teala güneş. Hiçbir şeye ihtiyaç yok. Her tarafı aydınlıyor, ısıtıyor da aynı zamanda, değil mi? Aynı zamanda ısıtıyor. Ama gece de bir örtü ve insan böyle bir sukrete kaplanıyor giriyor evine gidiyor ve ceal en nehar gündüzü de ne yaptık maaş ne demek maaş maaş Türkçesi geçim herkes ne yapıyor işine gidiyor akşam oluyor evine gidiyor. herkes aynı sabah olunca namazı kılıyorsun 7 8 yüzsün ben işe gidiyorum akşam oluyor evine. geliyorum ve <gülüyor> banayna Seb'an şidada beneyna bina ettik. Bina. inşa ettik. Fevkakum. Nerenize? Üzerinize. Seb'an. Yedi tane, yedi katlı şidada. Şidada, şelid. Neren şelid? Sert. Güçlü. Yani o gökler o kadar güçlü ki, yani bugün insanlar işte bir yerlere çıkmaya çalışıyorlar. O kadar enerji, o kadar güç, o kadar teknoloji. Çıktıkları yer belli yani. Allah sana çok sağlam yaratmış gökleri. Tabi onları tutan kim? Allah, Teala diyor, Allah diyor tutmasaydı yerlere ne olurdu? Dağılır paramparça olur giderdi. Yani denge acayip. Allah ta'lığı bu dengeyle yaratmış. Ama Allah ta'lığı kitabı Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor. Gökler diyor. Ne olacak? Me'ariz suresinde Kel muhul Ne demek muhul? Erimiş kurşun gibi sıvı bir şey haline gelecek gökler. Şu gördüğünüz gök o diyorsun ya bu nasıl su haline geliyor? Eriyecek. Dağlar nasıl olacak? Kelle <gülüyor> <gülüyor> ehin. Ne demek ehin? <gülüyor> <gülüyor> pamuk. Nasıl bir pamuk? Pamuğu diyorlar boy boyadıkları zaman pamuğu. Ne yaparlar böyle? Vurur, vurarlar, vururlar pamuğa, sererler. O eski sert pamuk ne haline gelir böyle? Açılır. Hafif bir şey haline gelir. Dağlar da böyle olacak. O gördüğümüz sağlam dağlar allah Teala dağları o hale gidecek. Gökler de eriyecek. Sıvı bir akacak yani kurşun olacak. Ama şu anda baktığımız zaman sabah sağdan duruyor elhamdülillah. Diyor ki ve cealnâ sirâcen ve Orada biz diyor göğe ne koyduk diyor Allah Teala? Siraj. Neydi siraj? Kandil, aydınlatan ışık. Sirac ve hâce ve vahhaj, yanan vak vakkat diyor. Vakkat. Vakut Arapçada yakıt demek. Yani böyle yanan, eee ısısıyla da dünyayı ısıtan ve anzell ne ve anzell burada bulutlar bulutlar sıkılan demek. Bulutlar yağmuru nasıl bırakıyor? Nasıl bir ineğin memesini sağdığınız zaman nasıl çıkar süt? Allah ﷻ ona benzetiyor bulutları. Muğsirat sıkılan demek. Sıkıyor. Mineğe sıklan demek. Mineğe sıklan demek. Mineğe sıklan demek. Mineğe sıklan Ma. Su. Nasıl bir ma? Seccaca. Secc. Secc demek arkadaşlar. Secc. Yoğun. Tazlikli. Çok. Yani suya zaman nasıl getiriyor bulutlar suyu? Tazlikli bir şekilde getiriyor. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Allahu u yursilur riyah. Allah. Ellezi yursilu. Ne Gönderir. Neyi? Er-riyah. Rüzgarları gönderir. allah Teala rüzgarları gönderiyor. Yani coğrafya, coğrafya da var Kur'an-ı Kerim'de. Bugünkü coğrafya, Kur'an-ı Kerim'de var. Bilim adamları anlatıyorlar ya, ama bilim adamları şunu unutuyorlar, bu yağmuru gönderen, bu yağmurun oluşmasına sebep olan şey ne? Diyorlar ki işte hava bulutları, elektrik, şimşek, o bu filan. Halbuki bunu emreden Yüce Allah. Allahüllezi yursilur riyah. O Allah'tır. Bulutları gönderen, rüzgarları gönderen. Fetusiru <gülüyor> sahaben. Bu rüzgarlar hareket ederek ne oluşur? Sahab. Benim soy ismim. Bulut. Bulutlar oluşur diyor. Fe yapsutuhu fisseme. allah Teala bu bulutları göftene var? Yayar. Fe yapsutuhu fisseme. Keyfe yaşa. Dilediği şekilde. Nasıl dilerse. Keyfe yaşa. Bilmiyoruz. Allah-u Teala nasıl dilerse o şekilde eğer. Ve ec'aluhu kisefen allah Teala bu bulutları parça parça gönderir. Parçalı bulut diyor değil mi? Allah-u Teala kusura herkese bahsediyor. Kisefen. Parça parça. Feteral vedka yakrucu min hilalihi Yağmur da diyor. Bunun arasından ne var? Çıkar gelir. Bulutların arasından çıkar. Gelir. Allah-u Teala peki bu yağmuru neden yağdırmış? bihi <gülüyor> habban ve nebata. Bu yağmurlar ne çıkartıyor Allah Teala? Neyi ihraç ediyor yerden? Allah Habben. Allah. Ne demek hab? Taneler. Yani buğday, arpa, yulaf. Ve nabata, nabatat. Ne demek nabatat? Bitkiler. Isparrak, ferasa, bunun kış olduğu için kereviz, Allah Allah. lahana, yani yere bakıyorsunuz aynı toprak. Yağmur aynı suyu taşıyor. Ama çıkan bir taraftan buğday taneleri, bir taraftan da <gülüyor> neyler? Bitkiler. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, kitabında Ra'd suresi 4. ayette Ve fil arzi kıta'un. Kıtalar diyoruz ya biz kıtalar. Kur'an-ı Kerim'de Ve fil arzi kıta, burada parça var. Kara parça var, Yerler vardır. Mütecavirat <gülüyor> Birbirine yakın yerler. Ve cennetun ve bunlar bu yerlerde ne var? Bahçeler var diyor. Kimisinden ne çıkıyor? Min a'nab. Üzüm. Üzüm bağları var. Kimisinde ve zer'un ve rahil. Kimilerinde de ekin var ve hurma var. Yani yer aynı yer. Komşu. Ben 90 6'da, 97'de 97-98'de Suriye'ye gittim. Türkiye'den. ilim talep etmek için. Geliyorsun Hatay'a, Antakya'ya. Komşuyuz. Aynı yerler yani. Sınırlar ama halbuki eskiden aynı yerlerdi. Sınırın bu tarafına bakıyorsun ayrı şeyler yetişiyor. Öbür tarafına bakıyorsun ayrı şeyler yetişiyor. Aynı komşular, aynı tarlalar. Bu tarafta Hatay'da bakıyorsun zeytin ağaçları dolmuş. Her tarafta zeytin ağaç. Bu tarafa geçiyorsun. Toprak kıpkırmızı, daha değişik. Patates tarlası var. Lahana var. Başka şeyler yetişiyor. Türkiye'nin birçok yöresinde de öyle değil mi? Mesela buradan böyle Bursa, Gemlik, inin aşağı. Zeytinden başlıyorsun. Aşağı doğru iniyorsun. Üzüm, şefsali. Allah'a zelikullahi kerimde diyor. Ve fil ardi kıta'un muteca, kıta mutecavirat. Yakın komşu yerler vardır. Tarlalar vardır. Ama birisinde ne çıkar? Üzüm çıkar. Birisinde de ne çıkar? Buğday çıkar. Ekin çıkar. Başka bir şey çıkar allah Teala'nın gücü, kudreti. Ve cennatin elfefe. allah Teala bu yağmurlarla ne çıkartıyor? Cennet. Ne demek cennet? Bahçeler. Öbür dünyadaki, ahiretteki cennete neden cennetlenmiş? Çünkü bahçeler. Herkesin ağrı bahçesi var. Ağaçlar örtmüş. Elfefe. Birleşik bahçeler. Sarmaş dolaş. Onun için Lahana derimden lahana. Lahananın Arapçadaki ismi ne diyor Arapça lahanaya? Melfuf. Melfuf. Yani sarmaş dolaş olan şey. İçine girmiş. Leffe demek, katlamak, sarmak, sarmaş dolaş olmak. Allah Teala diyor ki bu yağmurla nasıl bahçeler çıkartır Allah'a? Sarmaş dolaş. Yani üzüm tarlaları, üzüm bağları, değil mi? Hepsi böyle sarmaş dolaştır. Evet. Bu yağmurdan allah Teala bunları çıkartıyor. Burada kalacağız. Hava soğuk. Hem de bir saate yaklaştık. Sayfanın yani ilk sayfanın <gülüyor> ikinci bölümünü hafta pazar Allah nasip ederse okuyacağız. İkinci bölümde ne var? allah Teala bu nimetleri anlatıyor. Ardından cehennemden bahsediyor. <gülüyor> yani İnkarcılara ve biz Müslümanlara korkutmak için cehennemden bahsediyor. Yani bunları gördünüz, kabul ediyorsunuz. Bak böyle bir şey var. Hüküm günü var. Herkesin değil mi? Hüküm günü var. Herkes onu bekliyor. Herkesin hükmünün verileceği, mahkemenin kurulacağı bir günü var. Şimdi ne yapıyoruz? Aman aman diyoruz yolumuz düşmesin. Mahkemeye gitmeyelim falan. Ama arkadaşlar herkesin bir mahkemesi var. Bir taraftan da cehennem diyor Allah-u Teala. İnne cehenneme kânet mirsâdâ. Cehennem gözetliyor. Ne yapıyor? rasat. rahat, rahatana gözünü. Gözetliyor. Gelecek haftaya. Cehennem bir taraftan bekliyor bir ateşi. Tamam mı? Böyle Habire kendini aşıyor. Öbür taraftan mahkeme kurulmuş. Öbür taraftan cehennemde azabı görecekler var ve Allah Teala azabı öyle veriyor ki. La yezuquna fiha bardan ve la sheraba. Orada diyor ne serinletecek bir soğuk var? Değil mi? Ne de içecekleri bir içecek var. Ancak İçecek var orada. Nasıl bir içecek? Hamim, İllâ hamîmen ve gassâka. Hamim, Kaynayan su. allah Teala artık istihza ediyor cehennemliklerle. Ne demek istihza ediyor? Alay ediyor. Su yok. Ama var. Nasıl bir su? Kaynar su. Değil mi? Kaynar su. Fokur fokur kaynıyor. Dünyadaki kaynamaya benzemiyor bu kaynama. Ve gassâka. Gassâk cehennemliklerin gördüğü azabın, azaptan dolayı onlardan çıkan pislikler, kan, irin, her şey. İçecek olarak da ne var mı var işte. Ama bu da serinletmez kimseyi, Kimseyin susuzluğunu ne yapmaz? Gidermez. O halde kardeşlerim, arkadaşlarım, abilerim, öbür dünyada çok büyük şeyler bekliyor bizleri. Çok büyük şeyler. Bunlara hazır olmak lazım. Hazır olmak için de Yüce, Yüce Rabbimizin bizlere öbür dünyadan bahsettiği, öbür dünya anlattığı kitabını ne yapmak lazım? Anlamak, bilmek lazım. Bizler de onun için pazar günleri Allah nasip ederse bir araya geleceğiz. Yüce Rabbimizin kitabını okuyacağız. Sadece okumayacağız, ezberleyeceğiz. Şimdi amme cüzünü, mesela kaç ayet aldık bugün? Yaklaşık olarak 16 ayet aldık. Haftaya Başlayacağız. Adınız neydi abi? Ali. Ali abi diyeceğiz. Okun bakalım. ''Anne yetesaaeloon'' al nebe'i'l-azim'' ''allezihum fiihim muhtelifu'l'' ''kella seya'lemoon'' ''thumma kella seya'lemoon'' Ondan sonra diğer Ali abiye geçeceğiz. ''Elem neja'alil arda mihada ''valjibale'' ''autada'' Sonra Ebu Ali'ye geçeceğiz. Ali'nin burası'na geçeceğiz. Rahat olun inşallah. Evet. ''Sulhanaka Allahumma bihamdik'' ''Eşhedan la ilahe illa'ente estagfiruka'' Allahü Vüleik. Güzel Rabbim okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı amel etmeyi nasip etin. Cennette, ahirette, ahirette yüzleri akolan beyaz olanlardan eyletin. Sall sallallahu Aleyhi ve Vüsalim ve Barik Ala Abdihi ve Nabiine Muhammedin Sallallahu Aleyhi ve Vüsallem.